Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesine daha mevla kavuşturdu. Demek ki hep beraber Aynı caddenin yolcularıyız halen. Eğer yolu değiştirseydik, caddeyi değiştirseydik yolumuz kesişmeyecekti. Hamdolsun ki bir daha kesişti. Allah kendi yolundan ayırmasın bizi. Her daim sırat-ı müstakim olan o doğru yolda yürümeyi bizlere nasip etsin. Zordur, kolaylaştırsın. Kaybettiğimiz önemli bir değerdir istikamet, bize bunu nasip etsin. İstikameti elde etmek bir seviyedir, arkasından istikrar lazımdır. Rabbim onu da bizlere nasip eylesin. İstikamet ve istikrarla inşallah bizleri yürüsün. Aziz kardeşlerim, dua kul ile insan arasındaki en önemli bağdır. Rabbimiz Kur'an'da buyurduğu gibi duamız aslında bir yönüyle Rabbimiz katında da değer kazanmamızın en önemli vesilesidir. Dua aslında kulun acziyetini, fakriyetini, bir yönüyle ihtiyaçlarını Rabbine arz etmesidir. Ve bazen de istemektir. İstenilecek makam sadece Allah olduğu için, Ondan istenir, ondan dilenir, akıllı mümin de ondan başka hiç kimseden istemez, hiçbir kapıya el açmaz, hiçbir kapıdan da bir şey beklemez. Ancak üzülerek şöyle bir itirafta bulunmak durumundayım, biz gerçekten bazen Rabbimizden ne isteyeceğimizi, nereye kadar isteyeceğimizi, nasıl isteyeceğimizi bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de bazen istenmemesi gereken şeyleri istiyoruz. Bazen yüzüncü sırada olan bazı meseleleri bilerek ya da bilmeyerek öne alıyoruz. Bazen Rabbimizin aslında istememizi, istediği şeyleri ise hiç istemiyoruz. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz yine bir merhameti ve o engin şefkati gereği, bize aslında nasıl istenmesi gerektiğini Kur'an'ında öğretiyor. Bugün Kur'an'a bu nazarla baktığınız zaman, peygamberlerin dilinden, peygamberlere iman eden ve onların ashabı olan, onların etbağı olan o ilk müminlerin dilinden, bazen meleklerin dilinden... Bazen kıssalara konu olan salih insanların dilinden bazı dualar okuruz. O dualardan iki tanesini sizin nazarınıza vermek istiyorum. Böyle bir dua yapıyor muyuz? Gündemimizde bu var mı? Ellerimizi açtığımız zaman Rabbimize gerçekten biraz sonra örneğini vereceğim dualarda istenen şeyi kaç tane baba yiğit istemiştir içimizden? Kaç tanemizin gündeminde böyle bir hakikat vardır? Bunun da testini beraberce yapalım isterseniz. O dualardan bir tanesi Yunus suresi 85. ayette ifadesini bulan ve Hazreti Musa'ya iman eden Hz. Musa'nın etrafındaki o bir avuç mümin insanın duasıdır. Onlar o dualarında derler ki, Rabbena la tec'alna fitneten li kavmin zalimin. Allah'ım, bizi zalim kavmin elinde fitne kılma. Böyle bir dua var mı dilimizde? Onun muhasebesi size ait. Aynı dua biraz daha farklı, biraz daha farklı bir cümleyle de ifadesini bulan Hazreti İbrahim ve ona iman eden bir avuç insanın söylediği ve mümtahine süresinin 5. ayeti olarak Kur'an'a giren o dua Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu veğfirlene Rabbena inneke entel azizul hakim Ey Rabbimiz bizi inkar edenlerin elinde fitne kılma bizi bağışla sen azizsin Mutlak güç sadece senin elindedir. Sen hakimsin, hikmet sahibisin. Her işinde hikmet olansın, hikmetsiz iş yapmayasın. yapmayansın. Gerçekten böyle bir duayı yapmışız mıdır? Şöyle namazların arkasında, gecenin karanlığında, kimselerin olmadığı o gecenin siyah zülüflerinde, Ellerimizi açıp da bunu Allah'tan isteyenimiz var mıdır bilmiyorum ama o gün ona iman eden Hz. İbrahim'in ümmetinden olan Hz. Musa'nın ümmetinden olan o insanlar böyle dua etmişler ve böyle bir dua nasıl Allah katında kabul görmüşse Kur'an'a da ayet olarak girmiş ama gelin görün ki bugün ümmet olarak bu duayı çokça yapmak durumundayız. Çünkü 1 milyar 700 milyon ümmetimiz inkar edenlerin elinde, münafıkların elinde, zalimlerin elinde fitnedir. imtihan aracıdır. Allah bizi onların eline bir yönüyle fitne aracı olarak bırakmıştır. Allah'ın bırakması aslında bizim yaptıklarımızın bir neticesidir. Öyleyse eğer yapmamız gereken dualar bunlar olmalı. Allah'ım bizleri zalimlerin eline fitne aracı kılma. Allah'ım biz birbirimize düştük. Birbirimize düştüğümüz için kuvvetimiz dağıldı. Kuvvetimiz dağıldığı için zalimler münafıklar gelip bizlerin üzerine taht kurdular. Bizleri bir daha ayağa kaldır. Bir daha bizi birbirimize kardeş kıl. İmanın gereğini yerine getirmemize imkan ver ki onların elinde ve dilinde alay konusu olmayalım fitne olmak alay konusu olmaktır ellerine ve dillerine düşmektir ümmet bugün o zalimlerin ellerinde ve dillerindedir Allah'ım bizi bu halden kurtar ki artık o özlediğimiz izzetli günlere kavuşabilelim Rabbim bunu bizlere nasip eylesin bu duaları da dualarımız kılsın inşallah aziz kardeşlerim Zor bir meseleyi konuşacağız. Talak meselesi fıkında zor bir meselesidir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Hazreti Ali fıkıh konusunda çok ileri seviyede biridir biliyorsunuz. İki tane soru sorulduğu zaman Hazreti Ali kerremallahu ve çenin de rengi değişir. Onlardan biri talak meselesidir. Birisi de süt meselesidir. İkisi de malumunun bildiği bir şeydir zordur gerçekten fıkıhta ve biz de bu meseleyi konuşacağız ben sizi fıkhın ayrıntılarında boğmayacağım ama ara ara mecburen bazı şeyleri nazarınıza vermem gerekir bugün önemli bir meseleyi Kur'an ve sünnet çerçevesinden anlayarak bir yönüyle bazı tedbirleri almaya çalışacağız biliyorum içinizde epey bekar kardeşim var yukarıda beni dinleyen hanım kızlarımız da var şimdi şöyle bir şey akıllarından geçebilir derler ki biz daha evlenmemişiz hoca kalkmış boşanmadan talaktan bahsediyor asıl tam da onlara bahsediyorum zaten Müslümanlar olarak şunu bir kere öğrenmek durumundayız başımıza iş geldiği zaman fetva aramaktan vazgeçip başımıza iş gelmeden yapacağımız işin hukukunu öğrenmek zorundayız bunu aklımıza zihnimize hayatımıza çok net bir biçimde yazmalıyız bakıyoruz mesela ticaret yapacaklar iki kardeşimiz çok güzel her şey yerli yerine heyecan en üst seviyede hiç kimsenin aklına yapacağımız bu ticarete Allah nedir Resulü nedir yaptığımız bu işin hukuku nedir bir ortaklık kuracağız bu ortaklığın hukuku nedir gelmez. Ne zaman gelir bu mesele insanların aklına ne zamanki iş çıkmaza girer ortaklar birbirine düşer artık iş yıkılmaya gelir. O zaman insanlar hele bir gidelim şeriate diyerek başlarlar fetva aramaya artık bu işten bir vazgeçmeliyiz yapmadan önce hukukunu öğrenmeliyiz. Hukukunu öğrenerek adım atmalıyız. Onun için belki de bugün bahsedeceğim bu mevzu bekarlar için daha önemli. Evliler için zaten önemli ama bekarlar için bu manada daha adım atmamış olan kardeşlerim için hazırlık meselesinde öncesinde bilerek yürüme adına önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor. Şimdi bu önemli meseleyi beraberce anlayacağız. Aziz kardeşlerim. Meseleye zemin olabilmesi için çok mühim bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kur'an'ın kullandığı kavramlardan bir tanesi hududullah kavramıdır. Hududullah Allah'ın sınırları demektir. Kur'an bu kavramı 13 kez kullanır. Bir kez de hududehu onun sınırı anlamında yine aslında hududullah manasında kullanılır. O kullanımı da sayarsak Kur'an içerisinde Allah'ın sınırları diye bize ifade edilen kelime ve kavram sayısının 14 olduğunu görürüz. Bu 14 kullanımı şöyle dikkatli bir biçimde okuduğumuz zaman iki tanesi dışında geriye kalan 12 kavramın direk aile hukukuyla alakalı olduğunu görürüz. Çok önemlidir bu Kur'an'ın mucizevi anlamda bir mesajına da buradan bir şeyler alacağız. Bir pencere açacağız ve Kur'an'ın evrensel anlamdaki bu mesajlarını da bu çerçeveden de olsa biraz olsun anlamaya çalışacağız. 12 tanesi aile hukukuyla alakalıdır. 2 tane Tevbe suresinin 97. ayeti ile 112. ayeti 97. ayeti Bedevilerden bahseder. Bedevilerin sınırları ihlal etmesine dikkat çeker. Tevbe suresinin 112. ayetinde ise iman edenlerin Allah'ın sınırlarına riayet konusundaki titizliklerini nazara verir. Geriye kalan 12 kullanım aile hukukun meselesindedir. Bu 12 kullanımdan 6 tanesi doğrudan talak ile alakalıdır. Talak meselesini anlatıyor Rabbimiz Kur'an'da. Ve hududullah kavramı çerçevesinden anlatıyor. Buradan bir bilgi elde edebiliyoruz değil mi? Demek ki insanlar Allah'ın sınırlarını bu alanda ihlal edecekler. Vasiyet meselesi ihlale açık bir meseledir. Miras meselesi ihlale açık bir meseledir. Talak meselesi ihlale açık bir meseledir. Ve Kur'an bunları anlatırken... Hududullah kavramı çerçevesinden anlatır. Kıyamete kadar gelecek olan insanlara der ki en fazla ihlal edeceğiniz alanlar aile hukuku alanıdır. Onların içerisinden de talak meselesidir. Onun için ben de bu meseleyi nazarlarınıza veriyorum. Kur'an'ın mucizevi bir özelliği. Gerçekten böyle mi? Mesela biz konumuz olan talak meselesi sözümüzü getirelim size bir rakam vereyim 2013 yılında bu memlekette olan bir rakam ne kadar yaklaşık %06 evlilik oranı azalmış 1.6 oranında boşanma artmış 125.000 aile dağılmış bu sadece 2013 yılında olan rakamlar ve bu 2014'te daha fazla olduğu söyleniyor. Gün geçtikçe de bu manada sıkıntılar yaşanıyor. Her geçen gün bu manada meseleler arttığı zaman Kur'an'ın aslında niçin bu konuya dikkat çektiğini daha iyi anlıyoruz. Toplayın Kur'an'daki nikahla ilgili ayetleri alt alta. Karşısına da talakla ilgili ayetleri yazın. Kur'an'da nikah ne kadar anlatılırsa Tam iki katı talak anlatılır. Nikahın anlatılmasının yanında böyle bir yoğunlukta talak bahsinin anlatıldığını görürüz. Başlıca bir ayet var Kur'an'ın tertipte 65. süresi olan talak süresi 12 ayetle zaten bizi anlatır. Bakara süresi 225'ten 232'ye kadar orada da anlatılır. Ayrıca da başka yerlerde biraz daha dolaylı bir biçimde bu mesele anlatılır. Bütün bunlar. Bu meselenin kıyamete kadar insanlığın meselesi olduğunu her zaman özellikle de mümin olarak bizlerin karşı karşıya kalacağı meseleler olduğunu nazarımıza verir. Bu konuda aslında hukukullahın ve hududullahın elbette ki bu ikisini kullandığımız zaman bir hukuk daha kullanmamız lazım. Hukukul ibadın yani kulların hukukunun ne olduğuna dair? çok net bir biçimde ilkeleri vaaz eder eğer bunları Allah söylemese eğer bunları peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize göstermese herkes kendi penceresinden bakacak ve bir mağdurlar ordusu oluşacak bugün oluştuğu gibi bugün ortaya çıkan sıkıntıların sebebi en önemli etkeni İslam'ın çare olarak düşünülmemesi değil midir? Allah konuşur sen teslim olursun Allah'ın dediğini yaparsın o konuda da hükme rıza gösterirsin sana söylendiğiyle yetinirsin gereğini yerine getirirsin iki cihan saadetini de ancak öyle elde edersin İslam'dan başka çare yok bunu herkes bilsin çare sadece İslam'dadır ve bir bütün olarak İslam bir sistem olarak ele alınarak ancak bu manada insanlığa çare olması adına bir şeyler söylenmelidir. Eğer bugün bunu insanlık fark etmemişse İslam'ın dostlarının acziyetindendir. Bunu da size ben artık ne anlarsanız nasıl anlarsanız bir emanet olarak veriyorum. Bugün insanlık İslam'ı çare olarak görmüyorsa haşa İslam'ın bir suçu yok. Biz ona inanmış insanlar inandığını söyleyen insanların Temsiliyet ve tebliğiyet adına Ortaya koyduğu acziyetiyle kadar bir durumdur Allah bu konuda da bizlere yardım etsin İnşallah bizlerin küçüklüğüne rağmen İslam'ın o aziz mesajlarını Duyurma ve temsil etme adına Bizlere yardım etsin Ellerimizi bırakmasın da Bu manada insanlığa bir şeyler sunabilelim Aziz kardeşlerim Konumuzun başlığını şakası olmayan amel talak olarak koydum. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok önemli bir sözünden mülhem olarak bu sözü aldım. Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve başka hadis kitaplarında geçen bir hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi şakası da ciddidir. Yani bu işin, bu işlerin şakası yoktur. Nedir o işler, işler? Nikah, talak ve ricat. Yani talaktan sonra geri dönme. Bu üç şeyin şakası yok. Bu üç şeyin filmi yok, rolü yok. Bu üç şeyin ciddiyetten başka hiçbir şeyi yok. Aklınıza gelebilir. Peki rol icabı filmlerde falan filan yapıyorlar. Yapıyorlarsa yapıyorlar fetva almışlar mı bilmiyorum ama gelip fetvasını sorarlarsa söylenecek söz belli. Orada bile caiz değil artık anlayın meselenin ciddiyetini bu işin şakası yok rolü yok bu kadar önemlidir. Çünkü biraz sonra konuşacağımız meseleleri dinlediğimiz zaman belki bazı şeyler bizi sarsacak peygamber dünyasında bu işin yerini öğrendiğimiz zaman Bugünün dünyasında yıprattığımız bazı değerlerin aslında ne kadar önemli olduğunu da anlayacağız. Ve bu konunun neden şaka kaldırmayan bir konu olduğunu, neden alaya alınmaması gerektiğini, neden ısrarla üzerinde ciddiyetle durmamız gerektiğini de anlamış olacağız. Bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Burada bir hususa daha dikkat etmemiz lazım. Elimizden gelen her şeyi yaptık nikah nasıl meşruysa talak da böyle meşrudur nasıl nikah helalsa talak da böyle helaldir ama ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem bu talak yani bu helal yüce Allah'ın sevmediği helallerdendir Abdullah İbni Ömer bu hadisi bize naklediyor yüce Allah'ın sevmediği helallerden bir tanesi boşanmadır diyor. Burada Allah'ın sevmediği bu helali bazen bazıları yaşamak zorunda kalabilir. Aslında buradaki mesele nedir bunu yaşarken hududullaha ve hukukullaha riayet ederek yaşamaktır peki şöyle bir şey söylesek mazur olur muyuz hocam ne yapayım şakalaşırken hanımla birden ağzımdan kaçtı boşadım dedim ne yapacağım ya da desek ki diyorlar bunlarla çok karşılaşıyoruz hocam bildiğin gibi değil beni deli etti kızdırdı kızdırdı kızdırdı beni en sonunda o sözü dilimden çıkarttı ne olacak ne olacak bir şey olacağı yok olacağı belli işte bu iş öyle o kadar önemli bir iştir ki hiçbir şekliyle ne şakasından mazursun ne öfkesinden mazursun yapman gereken burada çok temel bir şey var müminsin müslümansın dilini terbiye edeceksin hiçbir şekilde de bu manada sınırları ihlal etmeyeceksin en sevinçli anında da olsan dil terbiyesi diyeceksin. En öfkeli anında da olsa dil terbiyesi diyeceksin. Alıştıracaksın dilini. Belki de bazı kelimeleri hafızandan bu manada sileceksin. Onlar kullanacağın en son mermiler olacak. Artık iş çıkmaza girdiği bir anda... Olacağı başka bir şey yok orada kullanılabilecek bir şey olarak saklayacağın kelimeler olacak. Onun dışında başka bir yerde kullanma adına bir yolun olmadığını da bileceksin. Peki şöyle bir şey aklımıza gelebilir ağzımdan kaçtı. Ben aslında öyle bir şey söylemek istemiyordum ama ağzımdan kaçtı. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor sahabiden biri geliyor biri isim yok. Ya Resulallah diyor bazen istemeden bazı kelimeler ağzımdan kaçıyor. Ne demiştir sallallahu aleyhi ve sellem? Yediklerine dikkat et. Haram kanına bulaşırsa eğer azaların sana isyankar olur. Burada çok önemli bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Eğer dilin seni dinlemiyorsa... Biraz farklı bir biçimde işlemeye başlamışsa, aslında söylemek istemedin ama kaçtı. Bu, bu, böyle şeylere bazen bizler de düşer oluyoruz. Bu tarz şeyler varsa ve bu artık çokça olmuşsa yediklerini kontrol et. Eğer sen harama bulaşmışsan, haram yiyorsan, haram kanına bulaşmışsa artık senin ağzın dilin senin olmaktan çıkmış. O bir şekliyle sana isyankar olmuş peygamberin ifadesine ve artık sen istemeden bazı kelimeleri kullanmış olmuş. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmama adına da yediklerimizi her daim kontrol etmek durumundayız. Bu dil terbiyesi çok önemli bir şey. Bakın bazı İslam arifleri, Meşru olan bazı kelimeleri bile kullanmaktan imtina ederler. Diyelim ki güzelin zıttı ney çirkin, yalanın zıttı doğrunun zıttı ney yalan, kötü, iyiyin zıttı ney kötü. Bunları kullanmak yerine eğer kötü diyecekse güzel değil, eğer yalan diyecekse doğru değil. Ne yapıyor? Kullanmıyor. Dilim alışmasın. Dilim kötü sözlere alışmasın ki başka yerlerde de kullanmasın. Bu bir hassasiyettir. İnşallah bu konuda biz de hassas olalım. En azından tehlikeli sözler imanımızla ve nikahımızla alakalı olan tehlikeli sözleri kullanmama adına hassasiyet içerisinde olalım. Aziz kardeşlerim burada yine beş tane ilke üzerinden yürümek istiyorum ki konumuz uzun olduğu için bir çerçevenin içerisine dahil olsun boşanmayı düşünen ya da boşanma noktasına gelen ya da bugün her şey güzel her şey yerinde ama yarın imtihan nasıl işleyecek bilmiyoruz dersin sonlarına doğru kaç yıllık evliliklerin çatırdadığına dair asrı saadetten birkaç örnek vereceğim size Öyle bir imtihanla da karşı karşıya kalabilecek kardeşlerimiz ya Allah korusun bizler de olabiliriz. Bu manada unutmamamız gereken beş temel ilke var karşımızda. Nedir bunlar? 1. Acele etme istişare et. 2. Sorunların üstünü örtme tedavi et. 3. Haddini aşma hakkını ikame et. 4. Mağdur etme, vazifelerini idame et. 5. Sırları ifşa etme, muhafaza et. Bu beş tane ilke bugün aslında şakası olmayan bir amel olan talakın anlaşılması adına bize ipuçları verecek. Birincisi neydi? Acele etme, istişare et. Başına gelebilir bir sabret. Biraz önce bir rakam verdim. 2013 yılında 125 bin aile parçalanmış dedim İlginç bir bilgi var buradan da bir şeyler alacağız zaten bakın bu 125 bin ailenin 4385 tanesi bir yılın altındaki evlilerden oluşuyor. Bu 125 bin ailenin 46.094 ailesi ise 1 ile 5 yıl arasındaki evliliklerden oluşuyor. Sen evlenmişsin aradan altı ay geçmiş. Ne arıyordun ki bulamadın altı ay sonra boşanmayı düşündün. Altı aylık bir süre bir yıl ya da bir buçuk yıl iki yıl. Ne oldu ne geldi başına ki sen boşanma adına bir adım attın ve bu konuda bazı şeyleri yapmaya başladın. Demek ki burada bazı sıkıntılar var. Geçmiş derslerde aile hukukuna ait bazı şeyleri okurken de bunları gördük. Burada... Bu tarz başlarına iş gelen kardeşlerimizin en başında yapacakları iş istişare etmelidirler. Peki kiminle? Kendisi 20-25 yaşında 20-25 yaşındaki bir arkadaşıyla o da bekar ya da o da yeni evlenmiş o da arızalı. Onunla mı? Hayır onunla değil. Ya da hanımdır hanım olarak başka bir hanımla hissiyatı önde olan birisiyle hele anasıyla hele başka bir yakınıyla bir akrabasıyla mı bunlarla istişare bir yönüyle o işin çıkmaza girmesinin en önemli sebeplerinden biri olur burada yapılması gereken şey şu bütün alanlarda hangi alanlarda istişare edecekseniz hangi alanda istişare edecekseniz o alanın ehliyet ve liyakat sahibi bir bilge insanıyla, bir alim zatıyla, bir arif zatıyla istişare etmek zorundasınız. Ancak onlarla istişare istişare olur ve onların verecekleri şeyler de inşallah senin derdine derman olur. Onun dışında yapacağın her türlü istişare biraz, bilakis senin dertlerini sıkıntılarını arttıracak vesileler olur Allah korusun. Gittin alim gördüğü Arif gördüğün seni tanıyan aileni tanıyan biriyle istişare ettin. Sana bazı şeyler söyledi onları uygulama adına gayret içerisine girdin yine olmadı. Bu sefer hanımınla beraber o istişareyi tekrar etmek durumundasın. Hanımının da değer verdiği, hanımının da sözüne itibar ettiği birinin yanına beraberce gitmek zorundasın. Gittiniz, bir şeyler söylendi zaten eğer uzat ehil birisi ise, liyakat sahibi birisi ise, bir iki soruyla çözer meseleyi. Gerçekten o evlilik kurtulacak bir evlilik mi? Birkaç ufak tefek problemden dolayı mı? Yoksa köklü bir mesele mi? Bitmesi iki taraf için de hayırlı mı? Bu noktada bir kanaat sahibi olur ve buna göre göre bir adım atar o manada da istişarenin bereketi rahmeti o ailenin üzerinde farklı bir biçimde tezahür eder yine olmadı yine olmadıysa üçüncü yol ehli iki tarafında ehlinden birer hakem erkek tarafından bir tane kadın tarafından bir tane o iki hakemin olduğu bir mecliste meseleler konuşulur. O konuşulmanın üstünde de alınan karar neyse o karar uygulanır. Yine olmadı artık yapacak bir şey yok. Bakın bunları yaptın bunların hepsini uyguladın. İstişare adına bunlar yapıldıktan sonra artık ondan sonra atacağın adımda sen inşallah doğru bir adım atmış olursun. Ama bu iş aceleye gelecek bir iş değildir. Sabır isteyen bir şeydir. Sebatla sabırla yürüyerek bir noktaya doğru vardıracağın bir iştir. Burada hepimizi sarsacak ve hepimizin kulağına küpe olabilecek bir nebevi beyanı sizlere emanet etmek istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'da geçen bir hadisinde şunu söylüyor. Kadını kocası aleyhine kışkırtan bizden değildir. Siz bu hadisi tersinden de anlayın. Cevamiyul Kelim öyle söyler sözü. Kocayı kadınının aleyhine kışkırtan da bizden değildir. Kim diyor bu sözü? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor. Bunu anla ki bizden değildir dediği zaman İslam ümmetinin dışına seni ittiğini unutmayasın. Anasın babasın arkadaşsın dostsun alimsin arifsin neysen geldi sana bu bana da bir şeyler söylüyor istişare ediyor. Tamir edeceğin yerde. Kışkırtırsan, belli şeyleri kaşırsan, yıkma adına bazı adımlar atarsan, orayı sen ıslah edeceğin yerde, sen orayı ifşa etme adına, bir yönüyle de imha etme adına bazı adımlar atarsan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü hatırla ve buna göre kendine çeki düzen ver. Birinci maddemiz bu. İkincisi, sorunların üstünü örtme et. şimdi konuşuluyor istişare ediyorsun bir şeyler söyleniyor ortada sıkıntılar var onların üstünü örterek bir yere varamazsın bir şeyler yapman lazım tedavi etmen lazım bir yara varsa eğer o yarayı pansuman etmen lazım eğer yara kangren olmuşsa vücudun diğer taraflarını kurtarmak için o kangren olan uzvu kesip atmak zorundasın bunun başka yolu yok. Evlilik için de bu böyledir. Burada eşlere şöyle bir iş düşüyor. Genelde evlilikleri sıkıntıya sokan en önemli etkenlerden bir tanesi o evin içine dışarıdan gelen üçüncü eldir. Bu üçüncü el erkek tarafından da olabilir kadın tarafından da olabilir hiç fark etmez. Üçüncü el işin içine girdiği zaman sıkıntı olur. Peki nasıl tedavi edilecek bu? Şimdi sen hanıma diyorsun ki işte bak seni gönderdik babanın evine geldin evi karıştırdın. İşte sen gittin ananınla görüştün anan seni doldurdu getirdi. Bu tarz meseleleri konuşmak o yarayı iyice derinleştirir. Bu iş konuşulmakla halledilmez. Sen dirayetli bir erkeksen ya da hanımın dirayetli bir hanımsa sıkıntının kaynağının ne olduğunu tespit ettiği zaman Konuşularak değil amelle o meseleyi çözme adına adım atarsın nasıl meşguliyet oluşturursun hanımı meşgul edersin sen boşsan sen kendini meşgul edersin o meşguliyetle arızalara sebebiyet veren görüşmeler biraz daha askariye iner böylelikle o alan tedavi olur. Eğer bu alanı konuşarak tedavi etmeye çalışırsan asla olmaz olmamıştır da o manada konuşmalar iki taraf arasındaki hukukun da zedelenmesinin sebebi olur. Burada unutmamamız gereken en önemli şey budur muhakkak sorunların tedavi edilmesidir etme adına gayret içerisinde olmaktır bunu da yaptık olmadı bunu da yaptık dokular uyuşmadı birbirimizi sevemedik. Bir türlü birbirimize ısınamadık şimdiki ifadeyle kullanalım birbirimizden elektrik alamadık ne yaptıksa olmadı olmayabilir olmayabilir bu konuda bir şey yok yani Olması olmaz. İşte orada üçüncü basamak devreye girer haddini aşma hakkını ikame et en önemli maddeye de geldik yoruldunuz mu çok meselemiz var bugün belki biraz uzatacağız ama bu meseleleri anlayacağız. Haddini aşma hakkını ikame et. Aziz kardeşlerim İslam fıkhı Rabbimizden aldığı bu manadaki mesajlarla ve peygamberin beyanlarıyla oluşmuştur biliyorsunuz. Burada da çok temel bir ilke var. Boşama erkeğin hakkıdır. Kadına bu konuda bir hak vermez. Peki erkek zalimse erkek zorbaysa erkek cahilse. Ne olacak o kadın? Bir ömür o zulmü çekecek mi? Hayır fıkıh o yönde de kapı açıyor önüne. Kadının boşama hakkı yok ama kadının boşama talep etme hakkı var. Bir kere haklarımızı iyi bilelim. Talep etmeyi erkeğinden de isteyebilir mahkemeden de isteyebilir. Mahkemeden isteme hakkı da vardır bu konuda İslam fıkında böyle bir hakkı kadının üzerine bir hak olarak yazmıştır. Peki bizim mücahidimiz diyor ki sen gideceksin bu mahkemelere mi müracaat edeceksin? Ben ömrüm olalı bu mahkemelere gitmedim sen şimdi beni o mahkemelerde mi süründüreceksin dediği zaman ona söylenecek söz de vardır. Ne olacak peki? İslam hakim olana kadar bana zulüm, ede, zulüm mü edeceksin? Böyle bir hakkı mı veriyor Allah sana? Hayır bunu hiçbir zaman unutmamız lazım. Geçmiş derslerde başka vesilelerle söyledim bir kez daha söylüyorum. İslam'ın hakim olduğu ortamlarda ulul emr dediğimiz bizden olan emir sahiplerine, sahiplerine itaat etmek hepimizin üzerine bir yükümlülüktür. Eğer İslam hakim değilse ulul emr ehil gördüğünüz alimlerdir. Bunu bir kere bilelim. Yani İslam hakim değil diye bu manada itaat müessesesini hayatımızdan çıkarma noktasında bir hakkımız yok. Ve bunu bilmek durumundayız ki hukuku işletme adına adımlar atalım. İslam'ın olmadığı yerlerde ulul emr alimlerdir. Onların verdiği fetvalar da bu manada bağlayıcıdır. Kadın ehil gördüğü bir alime gider bu halini anlatır. Sen de ona mecburen uymak ve gereğini yerine getirmek durumundasın. Peki bu mesele niçin erkeğe verilmiştir? Çünkü bu mesele ciddi bir meseledir. Erkek biraz daha sağduyuludur. Erkek bin düşünür bir karar verir. Bir yapar erkeği böyle tarif ediyor ama böyle değilse yer burada başka sıkıntılar var zaten bu konuda hissiyat bu konuda duygusallık bu konuda farklı şeyler değil bizatihi haklar ve hukuklar öndedir ve onlar konuşulur işte bundan dolayı İslam boşama hakkını erkeğe vermiştir erkeğin de bunu kullanma noktasındaki haklarını en uygun bir biçimde ortaya koymuş ve belirlemiştir. Şimdi biz fıkıh kitaplarımızı açtığımızda şöyle bir şeyle karşılaşırız. Sünnete uygun talak, sünnete uygun olmayan talak. Yani sünni talak, bid'i talak. Bid'at talak, sünnet talak. Sünnet talak da ikiye ayrılır. Ahsen olanı ya da hasen olanı. Bunlar ayrıntı ben bunlarla boğmayacağım sizi. Ama burada çok önemli bir mesele var ki o meseleyi konuşmamız gerekecek. Sünnete uygun bir talakın dört tane temel şartı var aziz kardeşlerim. Bakın bu mesele ne kadar mühim nasıl ciddi ele alınmış neler dikkate alınarak bu manada hükümler ortaya konmuş bunu da bu şekliyle anlayacağız. Eğer bu dört tane şart o yerine gelirse... Senin yaptığın talak sünnete uygun talak olur. Peki bu dört tane şart yerine gelmese yaptığın talak nedir? Bid'i talaktır. Bid'at talaktır. Bid'at talak haramdır senin için. Erkek tarafı bunu yaptığı için haram işlemiştir. Günaha girmiştir. Hak ihlal etmiştir. O hakla da Allah'ın huzuruna gidecektir. Ama yaptığı talak geçerlidir. Bilmem anladınız mı? Bir daha söylüyorum. Bid'i talak bidat talakı talak olarak bidat olabilir. Yapan taraf erkek tarafı olduğu için haram işlemiştir. Günaha girmiştir. Hak ihlal etmiştir. O hakla da Allah'ın huzuruna gidecektir. Ama yaptığı talak geçerlidir. Orada söylediği sözler ve bu manada ortaya koyduğu davranışlar Talak olarak kabul edilir ve onun üzerinden hukuk işletilir. Peki sünnete uygun bir talak nasıl olmalı? Burada dört tane madde var dediğim gibi onları söyleyeceğim. Birincisi erkek hanımını boşarken hanımı adet halinde olmayacaktır. Birinci şart bu. Neden bu? Hikmetleri var. İrdeleyemem sizi havale ediyorum biraz da siz altını doldurun. Adet halinde kadına talak vermek o talakı bidi talak konumuna düşürür. Burada çok güzel ve çok önemli şeyler var dediğim gibi size havale ediyorum. Abdullah İbni Ömer hanımını boşadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haberdar oldu. Haberdar oldu ki boşadı hanımı adet halinde kadaplandı sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderdi ablası hafzayla gidin Abdullah İbn Ömer'e söyleyin hanımına dönsün beklesin eğer boşarsa kadını temizlendikten sonra tekrardan boşanabilir diyerek bu manada sünneti yani yolu peygamber yolunu nazara verdi bu birinci madde ikincisi hanım adetten temizlendiğinde onunla münasebete girmeden boşayacaktır dikkat buyurun adetliyken boşayamaz hanım temizlendi ilişkiye girse de boşayamaz ya ne yapacak temizlenecek kadın o temizlendiği anda ilişkiye girmeden boşayacak eğer ilişkiye girmişse Kadının temizlik süresinin sonlarına doğru ancak boşayabilir. Burada da şartlar ağırlaştırılarak aslında bazı şeyler nazara veriliyor. Hikmetler dediğim gibi üzerinde uzun uzun durulabilir ama ben sizlere onu havale ediyorum. Üçüncüsü erkek boşama sözünü söylerken asla gergin ve sinirli bir halde olmayacak. Aklı selim. Ve sükunet halinde bu adımı atacaktır. Sünni talak mı istiyorsunuz? Üçüncü ilke budur. Çile'den çıkmışsınız. Orada diyor ki aslında size fıkı bas frenine sükunet hali gelsin sana. Gerçekten boşayacağına akli selimle kendini ikna ettikten sonra o sözü söyle. Eğer bunları yapmadan yaparsan pişman olursun. Sünnete uygun bir talak olabilmesi için... Bu üç tane önemli şart. Dördüncü şart daha önemli onu da şimdi söyleyeceğim. Şimdi bu üç talak, üç tane şart affedersiniz. Bu üç tane şart olayı bakın zorlaştırıyor ve işin ciddiyetine ait bazı noktalara dikkatlerimizi çekiyor. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. Dördüncüsü eğer yapılan talakın sünnete uygun talak olmasını istiyorsan Boşadım sözünü sadece bir kez söyleyecek. Allah'ın kendisine verdiği üç hakkı bir mecliste tüketmeyecektir. Yani ne diyor? Diyor ki orada sen coşmuşsun ve söylüyorsun ağzına ne geliyorsa. İşte diyorsun ki mesela o bilindik kelimeyle boşadım boşadım boşadım. Ya da diyorsun ki halkın dediği gibi. 3 şart 3 talak 9 şartla boşadım ya da diyorsun ki kıyamete kadar seni boşadım ya da diyorsun ki Allah bir daha seni benimle karşılaşmak üzere boşadım diyorsun da diyorsun Bunların hepsini işte bid'at talak diye nitelendiriyor böyle bir şey yok nedir bir kere söyleyeceksin boşadım diyeceksin o boşadım boşadım oldu zaten. Yani onu otomatiğe bağlanmanın bir anlamı yok. Onu söylediğin zaman o boşama kuvvetlenmiyor. Başına iş açıyorsun. Çünkü nikah dediğimiz şey akt bir iptir. O ipe de üç tane düğüm atılmış. Allah da senin önüne onu koymuş. Demiş ki buradaki bu hukukta üç tane hakkım var. Sen bu düğümlerden bir tanesini çözmek istersen. Önce o düğümü çöz sonra bekle bir müddet sonra halen ısrarlıysan ikinci düğümü çöz. Halen ikinci düğümden sonra bir müddet bekledinse ki bekleme sürelerine dair fıkıhta ayrıntıları göreceksiniz. Üçüncü düğümü çözersin onu çözdüğün zaman da bu hakkının tamamını kullanmış olursun. Artık geriş, gerisi olmayan dönüşü olmayan bir yola girmiş olursun. Ne olur peki üç hakkını da kullansa orada da Kur'an söylüyor zaten. Ne olur bir daha o eşiyle evlenmek isterse eşi yani boşadığı o kadını affedersiniz alavere dalavereyle değil. Yalan dolanla değil gerçek manada sözleşme olmadan gerçek bir evlilikle başka biriyle evlenir. O evliliği de gerçek bir evlilik olarak devam eder süreç içerisinde o evlilik bozulursa eğer eski eşiyle evlenebilir. Ama bu bir anlaşma evliliği olmayacak bu manada bir hileye başvurulmayacak bu konuda bir şeyler yapılmayacak bunların hepsi yapılırsa eğer o nikah fasit olur ve o nikah aslında Rabbimizin gadaplandığı bir nikah olarak karşımıza gelir ona ait bir şey söyleyeceğim şimdi. Şimdi burada bir daha biraz önceki mevzaleye döneyim geldi adam sinirlenmiş 3 talakı bir mecliste kullanmış. Ve hanımına boşsun boşsun boşsun demiş ne olacak hakları bitti ondan sonra artık yapacak hiçbir şey yok. Peki bir mecliste üç hakkını kullanması gerçekten üç hakkının kullanması olarak mı anlaşılmalı yoksa bir mecliste o üç kelimeyi söylese de üç hakkını kullanmış gibi olsa da bir hak olarak mı kullanılmalı bu konuda farklı şeyler belki söyleyenler olabilir. Bazı İslam alimlerinin çeşitli çıkarımlardan dolayı farklı farklı ihtilafları olabilir. Ama ben ehli sünnet ulemanın bu konuda ittifak ettiği temel görüşü benimseyen bir kardeşiniz olarak hükmü söylüyorum. Bir mecliste de olsa 3 talak 3 talak olarak kabul edilir. Bunun başka bir izahı başka bir şey yok. Niye bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim size? Mahmud İbni Lebit isimli sahabi efendimiz bir olay anlatıyor bize Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek elinde yetişen gençlerden birisidir bu isim. Diyor ki oturmuştuk sallallahu aleyhi ve sellemle beraber adamın biri girdi içeriye başından geçeni anlattı. Ya Resulallah dedi üç talakı da verdim hanımı boşadım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın rengi değişti diyor Mahmut İbni Lebit. Bir baktık ki kıpkırmızı kesilmiş sinirlenmiş o anda ayağa kalktı. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o kızgınlığını gördüğümüz zaman biz çok korktuk bir şeyler söyleyecek dedik. Efendimiz aleyhissalatü vesselam söyledi ben aranızdayken Allah'ın kitabıyla mı oynuyorsunuz dedi. Ne yapmış adam? Bir mecliste 3 talakı kullanmış ve sallallahu aleyhi ve sellemin oradaki tepkisi bu olmuş. Ben aranızdayken siz Allah'ın kitabıyla mı uğraşacaksınız oynuyorsunuz alay mı ediyorsunuz demiş. O anda Mahmud İbn Lebit diyor ki. O kadar sinirlendi ki içimizden biri kılıcına davrandı. Tavır Ömer'in tavrına benziyor ama rivayette Ömer'in adı yoktur. Bir anda kılıç çekildi ve o söz söylendi. Ya Resulallah bu adamı öldürmeyip de ne yapayım? Madem seni bu kadar kızdırdı bu adamı öldürmeyip de ne yapayım diyerek orada tepkisini ortaya koydu. Meseleyi buradan anlayın ve meselenin ciddiyetini buradan anlayın. Neden bu konu bu kadar önemli? Bu manada söylenen sözler nasıl önemli bunu bu rivayetin üzerinden anlayın. Başka bir rivayet söyleyeyim size bu konuda Abdullah İbn Abbas'ın başına geçen bir hatıra ki bizler de bu konuda bazı şeyleri alacağız burada. Diyor ki birisi Abdullah İbn Abbas'a gelerek ki tercümanı Kur'an'dır biliyorsunuz. Ey İbn Abbas diyor çok sinirlendim kadın beni deli etti ve ben de bunun üzerine dedim ki seni yüz kere boşadım. Yüz kere boşadım. Bir başka rivayette bin kere diye bir ifade var ama burada benim size aktaracağım rivayette yüz kere boşadım diyor. Abdullah İbni Abbas da sinirlendi ve dedi ki sen bu sözü söylemekle kadın senden üç talakla boşanmış oldu. Sen Allah'ın sana verdiği üç haktan fazlasını kullanarak Allah'ın ayetlerini eğlenceye ve alaya almış oldun. Bu konu böyledir işte neden sahabe bu konuda bu kadar hassas ulema niçin bu mesele üzerinde ciddiyetle durur? Neden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanları çerçevesinde şakası olmayan bir amel olarak biz bu meseleyi anlamaya çalışırız. Siz bunların üzerinden anlayın. Dolayısıyla bir mecliste eğer üç hakkını kullanmışsa yapılan talak bidat talakıdır, bid'i talaktır ama üç talak da geçerlidir ve hakkını tamamını kullanmış olur. Peki buradan tekrardan biraz önceki meseleye dönelim. İslam tarihinde cahil cühelanın eliyle hülle denilen bir hile müessesesi bir hile meclisi bir hile teşkilatı kurulmuş. Böyle bir şeyin İslam'da hiçbir şekliyle yeri yok. Bu konu gerçekten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde çok sert bir biçimde karşılık bulmuştur. Ne dedim biraz önce 3 talakla boşadı o kadın başkasıyla evlenirken burada bir anlaşma olmayacak Gidip de mahallenin delisiyle evlendirilmeyecek gidip de bu manada şartlı bir nikahla nikah kıyılmayacak Böyle bir şey hileye başvurmaktır kimi kandırıyorsunuz Allah'ım mı kandırıyorsunuz haşa Dolayısıyla bu konuda yapılacak hiçbir şey yok. Haklar tamamen kullanılmıştır. Artık onun arkasından yapılacak şey sabır göstermektir. Allah kimsenin başına göstermesin. Ama bu işin telafisinin olmadığını hiçbir zaman unutmayalım. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne söylüyor? Abdullah İbni Mesud diyor ki: Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan ben duydum. O Ribayı yiyeni, yedireni, riba akdini yazanı, riba faiz biliyorsunuz. Bu da bir dalavere zaten o da ayrı bir dert de yani riba derken sanki faiz gibi anlaşılmaması adına bir gayrete girmiş bir dönemde birileri. Aslında ribayla faizin aynı olduğunu unutmayın Bildiğimiz kelimeyle söyleyeyim faiz yiyeni, faiz yedireni, faiz aktini yazanı, Sadakaya buradaki kasıt zekattır mani olanı dövme yapanı dövme yaptıranı i̇bn Mesud bir parantez açar hastalık istisnadır. Hulle yapanı ve hulle yaptıranı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetledi. Lanet onun üzerine olsun dedi. Allah'ın laneti hulle yapanın ve yaptıranın üzerine olsun dedi. Bakın Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam bunu nasıl bir örnekle anlatıyor. Nesai'nin zinet babının 25. hadisi bu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselam dedi ki o kiralık tekeler yani sizin midenizi bulandıran, iğreti gelen tekeler var ya onlardan size haber vereyim mi? Orada bulunanlar evet ya Resulallah dediler. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam dedi ki o hulle yapan erkektir. Allah hülle yapana da kendisi için hülle yapılana da lanet etsin. Bu kadar net onun için başka yerlere çekilecek bir yönü yok bunun. Bu konuda yapılması gereken o üç düğümü birden çözmemek. Bu konuda ısrarlı davranmak bir konuda titiz davranmak Allah'ın verdiği bu üç hakkı gerçekten bir daha dönmeme noktasında kesin bir karar varsa bunu yapmak onu da yapmak için boşadım dersin boşanırsın ille de üç hakkını beraberce kullanmanın bir anlamı yok bakın bu konuda da birkaç şey size söyleyeyim Yezid İbni Rükane Allah Resulü aleyhissalatü vesselama geliyor ve başından geçen bir hadiseyi anlatıyor buradan da bu mesele için bir kapı bulacağız bir yol aralayacağız diyor ki ya Resulallah ben hanımımı üç kez boşadım. Yani bir mecliste boşsun boşsun boşsun boş ol, boş ol dedim. Ne olacak benim halim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soru soruyor. Diyor ki sen bu üç kelimeyi söylerken kastın üç talakı da vermek miydi? Yani üç hakkını da kullanmak mıydı? Yezid İbni Rükkan'a diyor ki hayır ya Resulallah. Vallahi kastım bir taneydi sadece tekit olsun yani sağlamlaşsın diye söyledim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki böyle olduğuna Allah adına yemin ede edebilir misin? Evet edebilirim dedi. Allah adına yemin edince sallallahu aleyhi ve sellem söylediği o üç sözü bir söz olarak saydı. Buradan da çok önemli bir bilgi aldık nedir o? Adam bilmeden söyledi başına geleni bilmiyor onun sorumluluğunu bilmiyor hukukunu bilmiyor o anda söyledi işte duymuş bir şekliyle o cahillerin sözünü söyledi sorulur alim sorar kadı sorar hakim sorar sen bu üç sözü söylerken kastın talakın tamamını sonlandırmak mıydı yoksa kastın sadece bir talakı kullanmaktı eğer burada Allah'ın adına yemin içer ve bu manada söylediğinin aslında bir talak olduğunu söylerse orada kadı, alim, hakim o talakın bir talak olarak hüküm verilmesine, bir talak olarak sayılmasına hüküm verir. Buradan da önemli bir bilgiyi elde etmiş oluyoruz. Aziz kardeşlerim bu mesele hakkında çok şey söylenir. Ama meselenin ciddi bir mesele olduğunu söylediğim çerçevede anlayalım ve bu konunun detaylarını biraz olsun fıkıh kitaplarına müracaat ederek bakalım. Hukukumuzu öğrenerek inşallah yürümeye çalışalım. Dördüncü mesele mağdur etme vazifelerini idam et. Bu konuda önemli şeyler var. Hiçbir zaman unutmadan hareket etmek zorundayız. Boş adım diyelim Allah sana ne? Hükümlülükler vermiş bunu öğren evlatlarına karşı yükümlülüğün ney bunu bil nafaka adına sana yüklenen ney bunu bil ve bunları yerine getir bunları getirmezsen eğer Allah katında da yine sen bu manada hak ihlal etmiş olarak varacaksın Allah korusun bu konuda insanların yaptığı zulümler var ne yazık ki sömürülen taraf mağdur edilen taraf genelde hanımlar oluyor. Boşanma hadisesi gerçekleşse bile bu konudaki vazifeler hakkıyla idame edilmediği için sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda da dikkat içerisinde olmak lazım. Beşincisi sırları ifşa etme muhafaza et. Boşadın bitti artık konuşma o manada bir şey söyleme gerek kadın tarafı gerek erkek tarafı. Şu sözü hiçbir zaman unutma söz benim sözüm değil sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kıyamet gününde Allahu Teala'ya göre en fena insan karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. Boşadıktan sonra boşama sürecinde bir şekliyle kendini haklı göstermek için bazı şeyleri anlatıp anlatıp durma İslam hukukuna ve fıkhına göre caiz değildir. Aranızdaki o sırlar sadece hakime ya da derdinize derman olabilecek bir makama yani bir alime bir arife anlatılır. Ya da bu manada ailenin hakemlerine anlatılır ve bu konuda da mahremiyet dediğimiz o perde aralanmadan zedelenmeden yapılır. Bir menkıbe anlatılır hoş bir menkıbe zatın biri hanımıyla sorunları var evlenmişler işte boşanacaklar boşanma noktasına gelmiş gelmişler o zatın yanına şunu söylüyorlar. Niye boşanıyorsun bir şeyler söyle ki boşanmanın nedenlerini öğrenelim zat İslam ahlakıyla yetişmiş birisi şunu söylüyor boşanıyoruz anlaşamadık boşanıyoruz ben nasıl hanımımın sırlarını sizinle paylaşayım. Meraklılarmış o cemaat bizde de var biliyorsunuz öyle meraklar bir müddet sonra boşanmışlar bu sefer boşanmış ya muhakkak anlatır diye hemen o zatın yanına varmışlar bir daha sormuşlar tamam boşandın hele anlat bakalım niçin boşandın e, yabancı bir kadının sırlarını ben sen nasıl anlatayım demiş orada evlilikken kendi hanımı o sırlar ifşa edilmez e boşandı yabancı bir kadın onun sırrı da ifşa edilmez. Şimdi boşanma oldu diye toplum içerisinde o kadının ya da o erkeğin şerefini, mürüvvetini, izzetini ayaklar altına mı alacaksın? Onları mı söyleyeceksin? Onlarla mı insanların içinde küçük düşüreceksin? İşte bunu söylüyor. Bu sır meselesinde ciddi bir sıkıntımız var. Bu sırları koruma konusunda, Sözün emanet olma meselesindeki hassasiyet konusunda problemimiz var. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem her şey yolunu gösteriyor ya bize bunun da yolunu gösteriyor. Diyor ki bir insan bir insana bir şey anlatırken bak bu sırdır bunu sakla demesine gerek yok. Eğer sesini kısarak anlatıyorsa o ona verdiği sırdır. Onu korumak o şahıs üzerine bir yükümlülüktür. Bu kadar sesini kısarak bile bir söz anlatılmışsa ve bu meselede sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemişse karı ile koca arasındaki münasebetlerin evin içindeki olan hadiselerin bu manada ifşa edilmesinin ne kadar Allah katında büyük bir cürüm olduğunu siz anlayın başka hadisler de var bu konuda da bu konu başka bir meclisin konusu olsun belki bir ilerleyen zamanda biraz daha irdeleyebiliriz Aziz kardeşlerim bu beş tane madde bu manada hep aklımızda olsun. Şimdi bunlar üzerinden birkaç tane de size kısaca somut örnek vereyim asrı saadetten ki meseleyi anlayın. Boşama dediğimiz şey talak dediğimiz şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın başına da gelmiş bir şey. Anlattım size geçmiş derslerde Efendimiz hafzanamızı boşamadı mı boşadı. Rici talakla yani dönüşü mümkün olan talakla bir talakla boşsun dedi boşadı sonra tekrardan Cebrail gelip o olaya müdahale edip Hafsa senin dünyada da ahirette de eşindir ve cennetliktir diyerek müjdeyi verip bu manada sözü söyledikten sonra yeniden dönüş olmuş ve bu manada Hafsa anamız o evin sultanlarından biri olarak peygamber evinde vefat edene kadar kalmıştır. Dolayısıyla bu konuda toplum içerisinde başından bu iş geçen insanları kınamayın. Kınanmaması gerektiğini bilin, bilin ki sallallahu aleyhi ve sellem bile yaşamış. Çünkü nasıl ki nikah meşruysa talak da meşrudur. İnsan istemeyerek bu imtihanı tadabilir, böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsa bu manada kınanma adına bir adım atılmayacağını unutmayın. Size asr-ı saadetten iki isim söyleyeyim. Diyeyim ki erkeklerden bir dev, dev ki dev, bir büyük kamet Allah Resulü'nün havarisi. Kim? Zübeyir bin Avvam. Hanımı kim? Esma bin Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Ve bunlar hicretin öncesinde evleniyorlar. Hicri 28'e kadar süren bir evlilikleri var. Neredeyse 30 yıl Allah bu evlilikten 8 tane çocuk nasip ediyor ama hicri 28'de ikisinin arasında bazı sıkıntılar giderilmiyor ve boşanmak zorunda kalıyorlar. Demek ki oluyormuş demek ki başa geliyormuş demek ki böyle şeyler mümkünmüş Zübeyir gibi bir adam bile olsa Esma anamız gibi bir hanım bile olsa bu işler yaşanabiliyormuş bu da işin doğal bir boyutudur onun için Kur'an'ın meselesidir onun için Allah bu konuda bu kadar ısrarla ve tekrarla bu meselenin üzerinde duruyor neden peki olmuş boşanma meseleye bakıyoruz sır vermiyor esmanamız İfşa ifşa etmiyor Hazreti Zübeyir onu boşadıktan sonra 7 yıllık bir ömür var. Hicri 36'da Cemel vakasının arkasından şehit oluyor biliyorsunuz. Zübeyin'in arkasından en fazla gözyaşı dökenlerden birisidir Hazreti Esma. Boşanmış hanımıdır ama bu manada onun arkasında gözyaşı vardır. Peki kaç yıl yaşayacak daha sonra? Neredeyse 46-47 yıl yaşayacak. Dul yaşayacak, vakarıyla yaşayacak. Dul bir kadın asrı saadetten o dönemki asrı felakete doğru yürürken Haccac dönemi Kerbela dönemi neler neler yaşanacak. O dönemlerin hepsini de yaşayan biri olarak Müslüman bir kadının vakarı muhafazası noktasında önemli bir örnek olacak bizim için. Esma anamızın o kameti üzerinde ayrıca durulması gereken bir kamet. Ben biraz merak ettim niçin acaba boşanma olmuş diye şöyle bir ipucu yakaladım. Zübeyir bin Avvam radıyallahu an, biraz kıskanç biri ve hanımını evin dışında pek görmek istemiyor. İstiyor ki hep evde olsun tarlada bahçede şurada burada olunca da fazlaca oralarda olmasın. Mümkün mertebe evle sınırlı bir hayat olsun. Onun içinde biraz baskı unsuru oluşturuyor. Kaç kez Esma anamız bu konuda Hazreti Ebubekir'e yani babasına halini arz ediyor. Ama bir türlü bu konuda Hazreti Zübeyir'i belli bir noktaya getirmeyince boşanma kaçınılmaz oluyor. Oradaki o tavırlar bizim için önemli. Bakın Kur'an'da talak meselesini anlatan özellikle de hanımların iddet meselesini anlatan Bakara suresindeki ilgili ayetlerin sebebi nüzülü noktasında aktarılan isim Asr-ı Saadet'in önemli esmalarından biri olan Esma binti Yezid'dir. O da boşanmış onun da başından böyle bir şey geçmiş o da bu konuda örnek olabilecek bir kamet önümüze koymuş. Son bir örnek söyleyeyim size. Berire binti Safvan isimli bir sahabi hanım okuyoruz asrı saadetten. Bu hanım aslında önceleri cariye. Ya Ebu Leheb'in oğlu Utbe'nin cariyesi ya da Ensar'dan bir başka adamın cariyesi. Bir müddet sonra o cariyelik içerisindeyken başka bir köle olan Mughis isimli köle ile evleniyor. O cariye Mughis köle ikisi evleniyor. Hicri 9. yılda Ayşe anamız tutuyor Berire'yi azat ediyor özgürlüğüne kavuşuyor. Özgürlüğüne kavuşunca Berire kocasından ayrılmak istiyor. Ayrılma düşüncesini de söylüyor çünkü özgür oldu ya azat elde edildi o da yine hukukun ayrı bir alanıdır oralara girmeyelim. O halini haline ait bir tabloyu aktarıyor kaynaklar bize. Berire Medine sokaklarında yürüyor. Muhiz kocası arkasında ağlayarak yürüyor. Berire diyor beni boşa. O diyor ben senden ayrılmam. Birbirlerinin arkasında böyle dolaşıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onları bir yerde görüyor. Yanında defendimizin Efendimizin amcası Hazreti Abbas var. Bakıyor şöyle o tabloya. Subhanallah diyor Efendimiz. Muğiz Berire'yi nasıl büyük bir aşkla seviyor. Ama Berire ise onun bu sevgisine karşı nasıl ilgisiz davranıyor. Allah'ın işine hayret edilir diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın orada söylediği söz bu. Bakın Efendimiz bize bir ölçü öğretecek burada. Bir müddet sonra Muiz geliyor Efendimiz'e ricada bulunuyor. Ya Resulallah diyor Berire seni kırmaz desen de benimle boşanmak istemekten vazgeçse. Çünkü ben onu çok seviyorum ve boşanmak istemiyor. Çağırıyor Efendimiz Berire'yi. Berire diyor kocanla boşanmasan ona geri dönsen evliliğini sürdürsen olmaz mı? Ya Allah diyor Berire bunu emir mi ediyorsun? Yoksa sadece Muhis sana söylediği için aracılık mı yapıyorsun? Eğer emrediyorsan eğer bunu istiyorsan benden en ufak bir itiraz duymadan ben evliliği devam ettiririm ama eğer bunu onun için diyorsan ben istemiyorum ya Resulallah zoraki o evliliği de devam ettirmek istemiyorum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da zorlamıyor evlilik zorla olacak bir iş değildir bu mesele karşılıklı Rızayla ve sevgiyle olabilecek bir şeydir. İki günlük, üç günlük, beş günlük mesele değil ki. Hadi gençler beni kırmayın şöyle yapın böyle yapın deyip üstüne örtesin meselenin. Bu mesele ciddi bir meseledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da orada Berire'ye diyor ki hayır sadece söyledim diyor. Onun üzerine Berire boşanma kararını bir daha söylüyor ve boşanma gerçekleşiyor. Asr-ı saadette olan boşanma örneklerinden sadece bir tanesi. Aziz kardeşlerim zor bir meseleyi bilmem anlatabildim mi size ancak bu kadar anlatabildim. Ama benim anlattıklarımla sınırlı değil bunu bilin. Ne olur hiç değilse şu meseleyi Kur'an'dan ve sünnetten öğrenme adına en azından Talak suresindeki o 12 ayeti Bakara suresinde biraz önce söylediğim o ayetleri bir güzel okuyalım. Onun arkasından en azından bir ilmihal kitabından ilmihal bir müminin asgari olarak bilmesi gereken temel dini bilgilerdir. Bir ilmihal kitabından bu bahsi öğrenelim hukuklu yaşama adına da alışalım. Allah bizi hukuklu yaşasın haklara riayet edenlerden etsin. Başkalarının haklarına girmiş bir biçimde bizi huzuruna almasın. Allah'ın kendi hakkını da peygamberin hakkını da dini bize intikal eden kurucu nesil olan sahabenin hakkını da bizden önce hakikatleri bize duyuran bütün alimlerimizin hakkını da birbirimizle doğan hakları da yerine getirip ve bu konuda hassasiyet içerisinde olan bahtiyarlardan bizleri kılsın inşallah. Ve alhamdulillah Rabb al-Aalamin, fatiha